Esrarından bir kısmı, hepsi değil. Bir defa yedilerle başlıyor. Yedi şaft bir tavaf. Nefsin sıfatları yedi. Bir ilk ilk tavaf, tavabı kudur cünnet, mürşitsiz mürşizi insanın ehvalini göstermekte. Yedi şaft gene nefsin menatini gösterip aşağı yukarı olarak mai zemzene bakması. Hayatı ı Manevi'yi gözetmesi ve mürşide hak Hak var işaret. Hayatı teşvi ediyor, dünya hayatını yedi şaft, her şafta su gözlüyor. Hidayet öyle başlıyor manası. Yani İsmail aleyhisselam Hazreti Hacer'i bıraktı Kabe'nin dibine, Kabe'nin olduğu yere. Bu Kabe yoktu o vakit orada. Temelleri vardı fakat üstü kumdan oturmuştu, oraya bıraktı. Sonra su aramaya başladı aşağı yukarı. Su, mebdi hayattır. Her şeyin vidayeti suyla başlar. Aşağı yukarı yedi defa koşu sahipli yedi. Yine ne oldu? Yedi nefsi üzerine, sıfatlar üzerine zeryan etti evet. Ve her seferinde may hayatı arıyordu. Yani mürşidi arıyordu. Çünkü nasıl ki hayatta su mühimse manevi hayatta da mürşit miyim su yerine kayıp. Hayat onunla kayıp. Hazreti İsmail eyağını vurdu. Zemzem zahir oldu. Demek ki, hayat maneviyenin vidayeti, enbiya ile zuhura geliyor. Hediye ve mırşitler, hediye. nebilerin varisleri oluyor. Oradan <gülüyor> zuhur etti, ve suya koştular, hayata kavuştular. Şimdi hayatta da insan mürşidi bulduğu vakitte, su bulmuş kimse, hacer gibi oluyor. Akısından gene emmeratim üzerine, üçüncü mertebeye geçiyor, harz olan tavafı, yeni tavafı yok. Şimdi ne oldu? Mürşit şimdi başladı hayat. Ve, mürşitli sahih, yani hayat, bir tarafı safa oluyor, bir tarafı mürvet oluyor. Yani sonra, bu seyirdeyken kul, abid yani, Arafat'a azmediyor. Arafat, Allah'a irfanı gösteriyor. Fakat mine'den geçiliyor, mine'den geçiliyor ve sıkıntılar içerisinde, meşakkatle. Arafat'a vasul olduğu vakitte hakkın varlığına ve birliğine hakta olduğunun irfanı kendisine veriliyor. Kendisinin hak ile beraber olduğunu farkına varıyor o Arafat'tan dönüyor, Mineye geliyor, Mine'de fenâfillah makabına yarıyor. Kurban kesecek şimdilik ne yapacak? Nefsini Hakk'a kurban ediyor. Nefsini Kurban ediyor ve Hak'ta yok oluyor. Fenâfillah. Bunu da ifan olarak şeyde anlıyor, Arafat'ta anlıyor bu. Evet. Ve diyor ki kurbanı kestiği vakitte Hacı, Ya Rabbi nefsimi sana feda ediyorum. Nefsim o kadar kötüydü ki benim bununla senin huzuruna çıkamazdım. Kendimi katletmem lazım gelirdi. Yok obam lazım gelirdi. Fakat haram olduğu için intihar, kendimi mukabil kurban kesiyorum. Evvelu fena dillah. Fena dillah olunca o vakit Hak'la beraber faka dillah ait. Bu işi böyle yaparken ne yapıyor? Çıplak yapıyor, dünyadan soyulmuş vaziyette. Ehrama girmek, ölmeden evvel ölmek ve kefiles alınmak. Bir şeyle feda ederek yani. Bizi dünyanın katı alaka kesiyor, o vakit, Hacı kâmil hakkı kendinden buluyor ve insanı tamir ediyor. Ve olduğu vakitte ne oluyor? Kâbe kendisi oluyor. Kâbi hakiki kendisi. O vakit kâbe ona geliyor. Öbeler kâbi o gitmiş işini kâbe kendine geliyor. Bu sefaire insanı tamir ki gayede buluyor İslam'da. O zaman ziyaret kâbe desiniz. İstanbul'da Bunu bunun bir bendleri adız dikkatli olarak anlatıyor. Peki ben dedim ki Kabe ona geliyor dedim. Neden şey söyledim? Bu nasıl olaydır sorarsanız Hasan-ı Basri diyor ki ben kabe Tullah'a geldim. Baktım ki Kabe yerinde yoktu. Yani ruhu Kabe. Hakki Kabe yoktu. Sordum dediler ki Rabi'ye gidiyor ابي karşılamaya gitti. Rabiye insanı Kabe çünkü. İnsanı kendiliği o Kabe karşı. Yani şimdi hakikaten Kabe insandır. Semavatı ardı su yani Allah insan, insan vücuduna tecelli eder bu manayı bilerek hayatını bu şekilde değerlendirirse o vakit Hac'ın, Remzi'nin ne olduğunu tırak ne var? Aslında Hac'ın bir cüzüğü olur. Hepsi değil. Çünkü ikideki ikinci taraf ne oluyor? Bana soracaklar. Üçüncü tavaf taraf ne oluyor? Bunlar tarikatın tarikatı, tarikatın hakikati, tarikatın marifeti. Çünkü tarikatın tarikatın şeriatı olduğu gibi tarikatın tarikatı, tarikatın hakikati, tarikatın marifeti vardır. Yine dikkat edilirse, yöntemden çıkan bir adam öldü, öyle farz ediliyor. Bindiği vasıta, işte tayyare, tabut. Vası olduğu da buraya kabire girmiş gibi. Memurlar, pasaport soruyorlar içeri girmek için, tasdik var mı? Bu da iman pasaportu, ahlite sorucuları işaret. Biraz şiddet görüyoruz memurlardan, o da meleklerin şiddetini remzediyor. Parana, parana sahipsin, malım var mülküm var ama... Yiyen arıyorsun, bulamıyorsun, yiyecek alıyorsun, bu, bu arıyorsun, yiyemiyorsun, bu da ne işaret? Yevme la yentav ma'lum vera benu illa nantallaha selim. Kıyamet gününde de işte halk böyle malum u para etmeyecek, ancak kalb selim sahiplerinin necaata giracağına işaret. Hüccacı müslimin yatması, dalimi alakata bulunmaya, cefillerle yatıyorlar. Sonra kalkmaları kabirden kafalarına işaret. Bir kısmı gölgelikte oturuyor, arşın gölgesinde görülenlere işaret. Bir kısmı su içecek su buluyor filan, bunlar Cenab-ı Peygamber'in elinden abi ı içmeye işaret. Bir kısmı yayın yürüyor, mahşer gününde bir kısım halk kabirden kalıp yayın yürüyecek mahşer yerine. Bir kısmı bilekler gidiyor, onları bıraklara mahşer günü duraklara gidenlere ona işaret. Bir kısmı yerini kaybetmiş, imanını kaybedenlere benziyor. Yani bir kısmı yerini bulmuş, imanlı bulmuş. Bulunmuşlara ve aynı zamanda işte mahşer gününde remzediyor tamamen olduğu gibi. olduğu elhamdülillah demek ki gölge bulduk hem ginek bulduk. İnşallah ahadda öyle olur. Buraya gelip ölenler, onlar davete hakta yok olanlar ona işaret. Tekrar onları dönenler, onlar daireyi ikmal etmişler, tekrar abdiyete dönüyorlar vatanlara. Arşiyi, devreyi tamamladılar. Sonra ne yaptı? Yine abdiyete döndü. Önöküden döndü. Estağfurullah bir miktar daha